İki Eşin Meşru Hakları Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Hakim'de ''Hunne libasul lekum ve entum libasul lehunne'' ''Kadınlar size, siz de onlara libassınız'' buyurmasıyla erkek ve kadını birbirine libas olarak vasıflamaktadır. Bir insan gömleğine bürünüp soğuk ve sıcaktan korunduğu gibi erkek ve eşi de nikah vasıtasıyla her türlü felaketten korunarak her biri diğerine bürünür ve onu setreder. Ruhun bunalımdan kurtulup sükunet bulması da bu sayede olur. Demek iki eş akdi nikah ile Haktaala'nın yolunda yoldaş ve hayatlarında da birbirine sırdaş olurlar. Onun için son derece sevgi ve samimiyetle birbirleriyle düşüp kalkmaları İslam'ın emrettiği vecibelerdendir. Bununla iki eş her türlü hiyanetten ve boşanmadan korunmalıdırlar. İki eşten her birisinin diğerine hürmetsizlikte bulunmaları, içtimai hayatı zehirleyen hususlardan birisidir. i̇bn Abbas diyor ki, ben Refikam'a süslenirim, Refikam da bana süslenir. Ben onun için yaşamaktayım, o da benim için yaşamaktadır. Demek ki birbirine eş olmak yani evlilik sadece keyif için değildir. Keyif ve sefa tabiidir, amaç değildir. Amaç en güzel hayatla yaşamaktır. Şu halde iki eşin birbirini tahkir etmesi asla caiz değildir. Çünkü sui aşaret, sonra inşa edilecek ailenin huyunu temelden bozar, yıkar. Mesela çocukluğundan beri, anasından babasından kavga, yemin, cedelleşme, ağır tartışma gibi şeyleri gören, evlenmek istediğinde, evliliğin başlangıcında birçok şartları ortaya koymaya başlar. Şartları koymakla, evlenmekle yuvayı yıkmış oluyor. Onun için su-i muaşeret, su-i mübâşerete sebeptir denilir. Hüsn-ü muaşeret, Allah'ın emrettiği üstün ahlaktır. Bu üstün ahlakta da erkeğin öncelik alması gerekmektedir. Çünkü hüsn-ü muaşeret emrinin yönelmesinde erkekler muhatap olunca, erkeğe daha fazla sorumluluk yüklenir. Erkeklere hitaben, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlarla iyi geçinin, mealindeki ayet-i kerimede, erkeklerin kadınlarla hoş geçinmeleri emredilmektedir. Hatta İmam Hanefi ve İmam Şafii ittifakla, herhangi bir illetten dolayı ev işini görmekten aciz kalan hanımlara, kocalarının hizmetçi tutmaları vaciptir. Bir de eşraf ve ulemanın kızları olan hanımlar, kendi işlerini görmekten aciz kaldıkları için, Yahut babalarının evinde hizmete alışmadıkları için, onların da kocalarının kendilerine hizmetçi tutmaları gerekir, dediler. Kocalarının dar gelirli olmadıkları müddetçe hizmetçi tutmaları yegane hüsnü ü muaşeret içindir. Her halükarda ev hizmeti kadınlara farz değildir, şeref ve fazilettir ve kadınların kocalarının hizmetini yapmaları da ibadet sayılmaktadır. Ev hizmeti kadınlara farzdır diyen ulemada vardır. Fıkıh kitaplarına bakınız. Kocasının kadın üzerindeki umum hakları: 1. Ucuz mehre rıza göstermesi, 2. Diinen hoş görülen mübah işlerde kocasına itaat etmesi, 3. Ufak tefek ev içerisinde kocasına hizmet etmesi, evinin işini görmesi, 4. Her hususta namusunu koruması. 5. Kocasının malını koruması ve izni olmaksızın kocasının malında tasarruf etmemesi. 6. Farzların dışında kocasını sevindirmesini, nafile ibadetlerden daha fazla tercih etmesi, mesela izni olmaksızın oruç tutmaması. 7. Haç umre için olsa dahi kocası yahut mahremi olmaksızın sefer etmemesi. 8. Kocasının izni dışında evden çıkmaması. 9- Kocasının hoş görmediği, açık ifadeyle kocasının nefret ettiği kimseyi akrabası olsa dahi evine almamasıdır. Hadis-i şerifte, لَا تَأَذَنِ الْمَرْعَةُ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ illa bi بِإِذْنِهِ Yanında kocası hazır olduğu halde, izni olmaksızın evine kimsenin girmesine bir kadın izin vermesin, buyrulmaktadır. Kocası evde olduğu halde, kocasından izinsiz başkasını evine alamayan bir kadın, kocasının gıyabında hiç alamaz. Ancak zaruret halinde alabilir. Alel-umum bir kimse, bir kimsenin evine girdiği vakitte izin istemesi vaciptir. Bu mesele ayrıdır. Kadının, kocasının hoşlanmadığı kimseyi ondan izinsiz evine alması da ayrıdır. Mesela kocası, Kadının akrabalarından birisinin evine girmesine rıza göstermiyorsa, kocası hazır olduğu vakitte kadın o akrabasını evine alamadığı gibi kocasının gıyabında da alamaz. Hiç şüphesiz kocasının gıyabında dahi kocasının hoşnut olduğu ve rıza gösterdiği kimseleri kadın izinsiz olarak da evine alabilir. Mesela evi geniş bir kimsenin misafiri geldiği zaman ev hanımı misafire yer gösterebilir. Misafirlere mahsus olan yerde oturtabilir. Bu tür meselelerde tekrar tekrar izin almaya gerek yoktur. Ancak ev kadını, erkek misafiriyle beraber tenha olarak oturamaz. Misafirlere mahsus yer yok ise, güvenmediği, tanımadığı kimseyi evine alamaz. Meselenin teferruatı fıkıh kitaplarına havaledir. 10. Kadının kocasını bütçesinin müsait olmadığı masraflara zorlamaması. 11. Terbiye talim vazifelerinde kocasına karşı gelmemesi de kocasının kadın üzerindeki umum haklarındandır. Bütün bu haklarda er-ricalu kavvamun ale'n-nisa' bima ala ve bima Veli olarak erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu olmaktadırlar. Bunun yegane sebebi Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerinden üstün kılması ve erkeklerin de kendi mallarından onlara harcamalarıdır. Mealindeki ayeti kelimeyi kerimeyi göz önünde tutmalıyız. Şayet kadın bu hakların birinde ihmalkarlık yaparsa, erkek idareci olması hasebiyle hemen aşırı tartışmaya ve yuvanın yıkılmasına yönelmemelidir. Hadisi şerifte, يُعْتَ الرَّجُلُ مِنْ اُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا لَهُ مِنْ حَسَنَةٍ تُرْجَى لَهُ الْجَنَّةِ fiyukulu'r rabb Teala edhiluhu'l cenne feennehu kana kıyamet gününde cennete girmesi için umulur hiçbir hasenesi olmadığı halde ümmetimden bir adam getirilir rabb Teala buyurur ki onu cennete sokun hakikaten o iyal fertlerine şefkatte bulunuyordu diye buyurulmaktadır kadın da ikide bir boşanmayı ima etmemelidir hadisi şerifte Ey memra'etin salet zavcaha talaqaha min gayri ba'sin fe haram aleha ra'ihatul cenne. Çekilmez bir zarar olmaksızın herhangi bir kadın kocasından kendisini boşamasını isterse ona cennet kokusu haram olmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte Ev belumatus evul mer'atu yevmel kıyameti an salatiha thumma an ba'liha keyfe amilet ileyhi. Kıyamet gününde kadın ''İlk kez namazından, sonra kocasından yani kocasına ne gibi muamele yaptığından sorulur.'' diye buyrulmaktadır. Bunu bilmelidir. Hicri 389'da vefat eden İmam Ebu Muhammed Abdullah bin Ebi Zeydin, Hüsn-ü ahlakı beğenilmeyen bir karısı vardı. İkide bir haklarına kusur yapardı. Diliyle rencide ederdi. İmama, ''Senin gibi bir zata karşı geliyor bu kadın.'' ve sabrediyorsun, denildi. Bunun üzerine imam, Elhamdülillah, Allah Teala bana sıhhatli bir beden vermiştir. Dini bilgileri, marifeti nasip etmiştir. İdaremin altında olanlara hüsnü muaşireti kolaylaştırmıştır. Belki de bu kadın, dinimde bana bir imtihan kapısıdır. Boşamış olsam, daha şiddetli bir azaba çarpılacağımdan korkarım. Onun için dil uzatmalarına bakmıyorum, afuv ediyorum. Afuv etmemin, daha iyi olacağı kanaatindeyim demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece hüsn-ü bulunuyordu. Nitekim Âişe radıyallahu ta'ala anha buyurur ki, İn kuntu leâtin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bil-inâyi feâkhuduhu feâşrabu minhu feyâkhuduhu'l-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feyâda'u fâhu mevzi'afiyye ve in kuntu leâkhidul-arqâ اللحmi, ben hayızlı olduğum halde Bir kapla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelirdim Tutup ondan içerdim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ağzımı koymuş olduğum yere Mübarek ağzını koyarak ondan su içerdi Ben bir kemik elime alıp Ondan bir parça yerdim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu elimden alıp yediğim yerden yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimi tebessüm ederdi. Hane halkıyla şakalaşırdı. Latifeleri söyleyip güldürürdü. Eline geçtikçe nafakalarını bol bol verirdi. Yine Aişe radıyallahu teala anha buyurur ki, Bir seferinde benimle koşuda bulunmuş, ben de onu geçmiştim. Bilahare ben etlenince, Yine bir musabakatta bulunduk. Bu sefer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni geçti. Bunun üzerine, Hadihi bitilke, tilke, işte bu ondan bedel.'' buyurdu. Her gece hangi hanımının yanında bulunursa, diğer iyal fertleri yanına gelirlerdi. Çoğu zaman hanımlarıyla beraber yemek yer, sonra her biri kendi odasına giderdi. Hanımıyla beraber iç gömlek gecelikle yatakta yatıyordu. Omuzundaki peştemeli alıyor, yere seriyor ve izarla da uyuyordu. Yatsı namazından sonra uyumadan önce az çok iyalinin hallerini sorardı. Bununla heybet perdesini kaldırırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha'ya gitmiş. ''Eyne Ebnai, iki oğullarım nerede?'' diye yani Hasan ve Hüseyin'i sormuş. Fatıma radıyallahu anha, Evimizde bir kimsenin tadacağı hiçbir şey olmadığı halde sabahlandık. Ali, çünkü muhakkak senin yanında bir şey yoktur. Bunların senin üzerinde ağlayacaklarından korkarım, diyerek onları alıp gitti. Filan Yahudinin yanına gitti, dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye yönelip o tarafa gitti. Ne baksın ki Hasan Hüseyin, Kökünün havalandırılması için etrafı kazılan bir ağacın havuzcuğunda yanlarında biraz hurma var. Oyalanıyorlar. Hazreti Ali'yi çağırarak "Ya Ali, ala taqlibu bunayya qabla en yشتedd alayhuma al "Ey Ali, sıcak şiddetlenmeden evvel çocuklarımı eve bıraksaydın ya." buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu evimizde hiçbir şey olmadığı halde bir sabahlanmıştık. ''Şimdi ya otursan da Fatıma'ya da biraz hurma toplasam.'' dedi. Hazreti Ali biraz hurma toplayıp yanındaki küçük torbasına koyuncaya kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, sonra eve yönelerek kendisi birini kucağına almış, Hazreti Ali öbürünü kucaklayarak eve getirmişler. Yani nübüvvet ve risaletin azametine rağmen iyal fertlerinden biri olan torununu omuzuna alıyor ve taşıyordu. Dinen beğenilen bir kadın, ev işlerinde pek becerikli olmasa bile, köle olsa dahi yine ona hakaret edilmez, cefa verilmez ve ayıp takılmaz. Hadis-i şerifte, لَا تَغُرِبُوا اِمَا اَكُمْ عَلَى كَسْرِ اِنَا اِكُمْ فَاِنَّ لَهَا اَجَالًا Bardak ve kapkacakların kırılması üzerine kadın hizmetçilerinizi dövmeyin. Zira insanların ecelleri olduğu gibi onların da ecelleri vardır Buyrulmaktadır dövmeyin, ayıplamayın demek oluyor. Hizmetçiler hakkında hüküm böyle ise evin kadını hakkında nasıldır? Kadın olsun, erkek olsun Allah Teala insanı yaratmıştır. Erkekleri kadınlar üzerinde faziletli kılmıştır. Faziletli olunca ev kadınının kendisine muvafakat gösterdiği yerlerde mukabilinde iyilik yapar. Muvafakat göstermediği yerde ve entas bi hayrul lekum Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Emri şerifine uyarak onu kendi haline bırakır. Hatasını görmemezlikten gelir. Zira en hayırlı insan idaresi altında bulunanlara merhametli olandır. Hadisi şerifte innel mer'ate huliket min'dıl'in ve inneke in turid ikamete'dıl'i teksirha fedaraha ta'ish biha Şüphesiz kadın eğri olarak kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğini doğrultmak dilediğinde onu kırarsın, boşarsın. Artık yumuşaklık ve latifeleri söylemekle onu idare et ki daimi olarak onunla yaşamış olasın. Diğer bir hadis-i şerifte innel mer'ate hulikati min zılain len tastaqima leke ala tariqatin fe in istamta'te biha istamta'te biha ve biha yine de hep de tukıimaha keser daha ve Şüphesiz kadın eğri olarak kaburga kemiğinden yaratılmıştır Elbette bir yolda seninle beraber dimdik duramaz Eğer ondan faidelenmek istersen ahlakında eğrilik olduğu halde ondan faydeelenirsin geçinirsin. Eğer onu doğrultmaya gidersen kırarsın Şüphesiz onun kırılması boşanması demektir بير دير حديث شرفته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن ترقته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا هر الله وآهرة قلن إيمان أدرسا İyali hakkında bir şey gördüğü zaman ya hayır söylesin yahut da sussun. Kadınlar hakkındaki vasiyetimi tutun. Çünkü kadın eğri olarak kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri kısmı da üst kısmıdır. Doğrultmaya gidersen kırarsın. Ama kendi hali üzerine bırakırsan eğri kalmakta devam eder. Siz de kadınlar hakkında birbirinize iyilik yapmayı tavsiye edin diye buyrulmaktadır. Yani ufak tefek hatalarından göz kapatın. Kadınların aleyhinde söz söylemeyin. Son son iki eşten her biri diğerinin her ayıp ve kusuruna muttali olabilir. Her ne kadar bir insan bazı eksiklerini gizlese de birçoklarını gizleyemez. Gizleyemeyince diğeri onun kusurunu örtbas etmelidir. Hasılı iki eş birbirine iç gömlektir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سizin nefisleriniz cinslerinizden kendilerine ısınıp sükun bulmanız için zevceler yaratmış olması aranızda bir sevgi ve esirgeme onun ayetlerindendir şüphesiz ki Bunda fikrini iyi kullanacak bir kavim için elbette ibretler vardır. Buyurulan ayet-i kerimede allah Teala canlıların sükun bulmaları için zarf olarak geceyi, zat olarak da her ayıp ve kusuru gizleyen kadınları yaratmıştır diye tasrih olunmaktadır. Kadın ve erkeğin hatta bütün canlı varlıkların istirahatleri gecede özellikle erkeğin ruhunun rahat ve sükuneti de zevcesinde bulunur. Bu sukun bulma iki eşin arasında sevgi, aşk ve bağlılığı meydana getirir. Her halükarda iki eşten her birinin diğerinde beğenmediği bir huy olabilir. Eğer varsa ondan göz kapatmak gerekir. Bunun için hadisi şerifte لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا Bir mümin bir mümineye buğz etmesin. Her ne kadar onun bir huyunu beğenmezse de başka huyundan razı olur buyurulmuştur. Şu halde dindar ve beceriksiz bir kadın olduğu takdirde dini için beceriksizliğini afuv etmek şarttır. Çünkü tabiaten çoğu zaman kadınlar dillerine hakim olamıyorlar. Aciz kaldıklarında ağlarlar. Galip geldikleri takdirde haklarından fazlasını talep ederler. Öyleyse onların bu huylarına tahammül göstermelidir. Çünkü tahammül göstermek en üstün ahlaktır. Muaviye bin haydete Refikamızın üzerimizdeki hakları nelerdir? diye Resulü Muhterem'den sormuş. Bunun üzerine o da, En tut'imahâ ize ta'imte ve tek'sûhâ ize kteseyte ve lâ tebribel veçhâ ve lâ tuqabbiha ve lâ tehcûrâ illâ fil beyti. Yediğin zaman ona yedirirsin, yedir. Giydiğin zaman ona giydirirsin, giydir. Hatalarını yüzüne vurmazsın, söyleme. Yüzün çirkindir demezsin, deme. Evin içinde müstesna olmak üzere onu yalnız bırakmazsın, bırakma buyurmuştur. Hatalarını yüzüne vurmazsın, söyleme diye tercüme ettiğimiz ve la dövmek demek manasında değildir. Hatasını yüzüne vurmak, istiara ve tasvir yoluyla yüzüne tokat atmakla ifade edildi. Bu hadise binaen, erkek refikasına sövemez, kınayamaz, kusurlarını sayamaz, cahil diyemez. Yüzün çirkindir, soyun kötüdür, ahlakın berbattır. Benim merkebe binmem sana binmemden daha hayırlı idi. Babanın evinde kalmıştın da ben seni aldım. Baş belasısın, boşsun vesaire demekle zulmedemez. Çünkü kadın gayet zayıftır. Bu gibi sözler onların gazap kuvvetlerini tahrik etmekle bunalıma sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son konuşmalarında en çok tekrarladığı اَصْفَلَاتَ اَصْفَلَاتَ ve مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Namazın üzerine muhafazakar olun, namazın üzerine muhafazakar olun. İdarenize geçirmiş olduğunuz kadın, köle ve çocukların hakkını koruyun sözü idi. İş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü, namazın, dinin direği, kadın, çocuk ve ködelerin haklarının korunmasının da aile ve hatta içtimaî hayatın dengesi olmasındandır.